Radyo tiyatrosu. Oğlum mu kızım Kazan Turgut Önder Yöneten Kıvanç Nalça, Efektör Ersin Temelli Oynayan Sanatçılar Anne Gül Onat Baba Ali Sürmeli Serkan Nuri Karadeniz Canan Yonca Cevher Aysel Öğretmen Canan Sanan Dayı Orçun Çıtır 5 dakika daha. Bak yine geç kalırsan karışmam. Bu kez ne yapacağımı biliyorsun. <gülüyor> Aman anne. Bir ağız tadıyla uyutmadın yani. Ha, akşam düşünecektim bunu. Gece yarılarına kadar antrenman yaparken aklın neredeydi? Valla bu seferde geç kalırsan hiç karışmam babana söylerim ona göre. Tamam anne tamam. Yani i̇nsanın uykusunu kaçırmayı öyle bir biliyorsun ki çalar saat gibisin. Ay ne oldu bugün de her saat mi oldum? Dün sabah olan lehuruzun sesi bile seninkinden daha yumuşaktır diye bağırıyordun. Ya ne olurdu sanki bir beş dakika daha uysaydım? Ya bu kadar katı olmak zorunda mısın? Oğlum, senin beş dakikaların hiç bitmiyor ki. Bıraksan beş dakika diye diye öğleni bulacaksın be çocuğum. Aslan annem benim be, salam almışsın ha? Yavaş, yavaş, oğlum. Ah, babanı uyandıracaksın. Vallahi bir gün adam beni sırf bu yüzden boşayacak ya ne zaman bakalım ee, Gene nereden buldun parayı? Kırmızı elmas bileziğimi bozdurdum da ondan Nereden olacak oğlum? Biraz oradan biraz buradan işte ben Bazen bu parayla ay sonunu nasıl getirebildiğime ben de şaşıyorum Büyüksün annem sen bir daha böyle gece yaralarına kadar antrenmanlarda kal bakalım kolaysa. O zaman göstereceğim ben sana büyük müyüm küçük müyüm. Babana söylemediğim yalan kalmadı oğlum. Hayatta adamın bir tek amacı var. O da senin doktor olman. Akşam bu rüyayla yatıyor sabah bu rüyayla kalkıyor ne ofo? Akşamları ders çalışmak yerine top peşinde koştuğunu öğrenirse... ...ikimizin de çırasını yakar ona göre. Aman anne kaç kere konuşacağız bunu. Ben doktor falan olmak istemiyorum. Aha, benimle konuşmak kolay. Cesaretin varsa babanla konuş bakalım. Nasıl konuşayım anne? Babamın beni dinlediği yok ki. Durmadan doktor olduğumda yapacağı şeyleri anlatıyor. Ah oğlum bir doktor oldu. diplomaya aldığın gün herkese neler neler ısmarlayacağım. İsterse bütün aylığım gitsin. Oğlum doktor çıktı ya... Benim gibi işçi olmaktan kurtuldu ya. Aa, aa. Ya bana bu kadar ümit bağlamak zorunda mı anne ya? Evladım her anne baba çocuğuna ümit bağlar. Of, i̇yi de niye? Niye ille de ben doktor olmak zorundayım? Canan olsa ya. Oğlum o kız çocuğu yarın bir gün evlenir gider. Ona ümit bağlasak ne olur. Kocası nereye o da oraya işler. Tamam anne tamam tamam. tamam. Siz bu zamanda böyle düşünmeye devam edin. Yani benim sizin yanınızda kalacağım ne malum? Ya, ya benim karım da başka bir yere gitmeye kalkarsa ne olacak? He? Ben peşinden gitmeyecek miyim? Hadi oradan Zevzek sen de. Hem sen yollan artık bakalım. Kahvaltını çoktan bitirdin hadi. Uf, aman tamam sen yeter ki kızma. Hadi hadi çıktım ben. Güle güle. Oh, kazık kadar oldu. Hala akıllanamadı bu çocuk. Üniversite sınavını kazanamazsa babasından çekeceğimiz var. Allah'ım kazansa bile futbol tutkusu yüzünden... ...derslerini aksatır bu çocuk. Sınıfta kalırsa babasına ne deriz bilmem artık. Ne o? Yine abim tıp fakültesini kazanırsa... ...başımıza gelecekleri mi kuruyorsun? Tabii bu kafayla kazanabilirse. Aa, alay etme kızım. Baban bu konuda ne kadar hassas biliyorsun. Bilmez miyim? Varsa yoksa oğlu. Hani bazen bir kızı olduğunu da hatırlasa diyorum. Aa, canan nasıl sözler bunlar yavru? Baban tabii ki seni de çok seviyor. <Gülüyor> Asla abim kadar değil ama. Aa, hiç olur mu öyle şey... Ay, ay böyle saçma düşüncelere nereden kapılırsın bilmem ki. İnan hiç zorlanmıyorum sevgili anneciğim. Futbolcu olmaktan başka hayatında hiçbir amacı olmayan abimi... ...tıp fakültesinde okutabilmek için kaç yıldır ailece tasarruf yapıyoruz... Oysa kendimi bildim bileli doktor olmak istediğim halde... ...beni üniversiteye göndereceğinizden bile şüpheliyim. Ay, a şimdi yüreğime indireceksin. Sana hastalık yaramadı. Bir an önce iyileşip de okuluna başlasan iyi olacak. Yoksa sen böyle konuşmaya devam ettikçe ben hastanelik olacağım. Yalan mı anne? Abimin doktor falan olamayacağını hepimiz biliyoruz. Adamın aklında tıp değil top var. Ama siz ille de ondan medet umuyorsunuz. Kızım, kazanırsan baban seni de yollayacak üniversiteye. Söylemedi mi? İzmir'de bir yer kazan söz seni de okutacağım kızım demedi mi? İki çocuğu aynı anda tıp fakültesinde okutmak kolay mı bu devirde evladım? Üstelik tek maaşla. Kazan İzmir'de şöyle bir öğretmenlik falan seni de okutacak işte. Of iyi de ben öğretmen olmak istemiyorum ki. Aa ayol öğretmenliğin nesi var? Gül gibi meslek. Yarım gün çalışacaksın koskoca yaz tatilim var. Ne güzel evinin işini aksatmazsın. Kocana vakit ayırabilirsin. Çocuklarını rahatça bakarsın. Daha, daha ne istiyorsun bilmem ki. Anne ben evimin işini rahatça yapıp çocuklarıma bakabilmek için okumak istemiyorum. Benim bir idealim var. Doktor olmak istiyorum ben bunu anlayabiliyor musun? Hayır bu işinize gelmez değil mi? Siz oğlunuzu doktor yapacaksınız. Sizin idealiniz de bu. Oğlunuz bir şey yaparsa övünürsünüz. Kızınızla övünmek de ne demek? Hiç kız çocuğu övünülecek bir şey yapar mı? Olsa olsa iyi bir evlilik yapar. Şişt kızım yavaş baban duyacak şimdi. Yapmayacağım işte. İyi bir evlilik yapmayacağım. Hayatımın sonuna kadar da evlenmeyeceğim. Ay, ay Allah'ım Allah'ım sen yardım et bana. Bir lokmacık bir şey yemeden odasına gitti. Nasıl iyileşecek bu böyle? Ne bağırıyorsunuz gene öyle? Sesiniz öte mahalleden duyuluyor. Ama canım ne diye bağırışalım Ana kız konuşuyorduk işte İyileşmedi mi bu kız daha Siz gibi ateşi yok ama Yani de tam iyileşti sayılmaz Doktorun dediği gibi bu haftada evde kalsa iyi olacak Kalsın kalsın İyice atlatmadan yollama Bilirim ben onu Biraz ayağa kalktı ya başının etini yemeye başlar Okula gideyim okula gideyim diye Yollamam yollamam merak etme sen Bu kış ikinci hastalanışı Hatice, ödemişteyken hata mı ettik dersin? Bir de İzmir'e mi götürseydik? Baksana, koca kız oldu hala en küçük bir üşütmede yatak döşek yatıyor. Aman be, laf mı bu şimdi? O zamanlar gereken neyse yapıldı. Hem doktor gerekli görseydi söylerdi. Ne bileyim, koca kız oldu hala böyle sık sık hastalandığını görünce... İnsan acaba... Hiç acaba falan deme. Zaten bu yüzden kasabadaki güzel işini bırakıp da evimizi apar topar İzmir'e taşımadın mı? Açma bu konuyu şimdi. Ne de güzel işim vardı ya. Niyeymiş? Ödemişin en namlı terzisi sen değil miydin? Herkes takımlarını sana diktirmez miydi? Sırf küçük yerde oğlan iyi okuyamaz, kıza iyi bakılamaz diye evimizi ocağımızı dağıtıp... Hadi hadi. Edelim. Çene çalmayı bırak da çayımı tazeli. Canım sıkkın zaten. Boş boş konuşup bir de sen sıkma. Bey ne oldu? Yine işçi mi çıkaracaklar? Ay, ay kaç kişi kaldınız ki zaten. Siz de çıkarırlarsa makineler kendi kendilerine mi dikecek siparişleri? Hani e, Gültenler firması vardı ya. Ha. Bizim firmanın rakibi. Ha. Bildin değil mi? Bildim bildim. Hı. Piyasada fiyat kırıyor diye sizin patron pek bir kızıyordu onlara. Epeyce de işçi çıkarmışlardı değil ha. mi? Artık hiç işçi çıkarmayacaklar. Geçen hafta kapatmışlar. Aciz gelmiş bütün makineleri Ay yapma Kaç kişi nafakasız kaldı desene Arkadaşlar sıra bizim fabrikaya geldi diye konuşuyor kaç gündür Deme aman Allah'ım Fabrika kapanırsa ne yaparız Ben çıkayım artık Bak gideyim falan derse sakın yollama Canan'ı okula Tamam Yataktan çıkmasın Yok yok merak etme yollama Söyle bakalım Canan sorun ne? Bir şey yok hocam. Seni buraya boşuna çağırtmadım Canan. Bir sorun olduğunu biliyorum. Ve bunu öğrenmek istiyorum. İlginiz için sağ olun ama sizin çözebileceğiniz bir şey değil. Sen önce bir anlat bakalım. Çözüp çözemeyeceğime sonra karar veririz. Hani size tıp fakültesine gitmek istediğimi söylemiştim ya. Hı hı, evet hatırlıyorum. Ben de gelecek yıl derslerine böyle sıkı çalışırsan... ...bunun hiç sorun olmayacağını söylemiştim. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ben tıp fakültesine falan gidemem hocam. Anlamadım. Bunu sen mi söylüyorsun? Kızım daha geçen ay deneme sınavından... ...koca İzmir'de en yüksek puanı sen aldın. Üstelik bu bir tesadüf değil biliyorsun. Sen çok başarılı bir öğrencisin. Elbette ki istediğin yeri kazanabilirsin. Hocam ben kazanamam demedim ki. Gidemem dedim. Öyle mi? Peki neden gidemezsin? Çünkü ailem öğretmen olmamı istiyor. Hmm. Bu önemli bir soruna benziyor. Hem de oldukça önemli bir sorun. Hocam ben doktor olmak istiyorum. Mikroskobumun başına geçip araştırma yapmak istiyorum. Ömrüm laboratuvarlarda deney tüplerinin arasında... ...virüslerle savaşarak geçsin istiyorum. Tamam tamam tamam Canan. <gülüyor> Sakin ol yavrum. Senin öteden beri deneysel dersleri sevdiğini bilirdim. Ama doğrusu böyle tutkuyla bağlı olduğunu ilk kez fark ediyorum... Peki bütün bunları ailene anlatmadın mı? <gülüyor> Sorun da bu işte. Babamla konuşmak imkansızdır bizim evde. İmkansız diye bir şey yoktur Canan. Yeter ki gerçekten iste. Benim isteklerimin bir önemi yok ki. Önemli olan babamın istekleri. Hiç babana doktor olmak istediğinden söz etmedin mi yani? Söz etsem ne olacak? O daha biz çocukken kararını vermiş. Abim doktor olacak, babam onunla gurur duyacak. Hatta mezun olduğu gün fabrikadaki arkadaşlarına ne ısmarlayacağını bile belirlemiş. Bunda kötü bir şey yok ki yavrum. Her anne baba çocuğuyla gurur duymak ister. Hı, ama iş bana gelince öyle olmuyor. Ne demek şimdi bu anlayamadım. Şu demek hocam. Aslında beni liseye kadar bile okutmayacak dikiş kursuna yollayacaklardı. Dikiş öğreneyim de evime ocağıma katkıda bulunayım diye. Ama ilkokulda o kadar başarılıydım ki... Bir de öğretmenim çok uğraştı babamı ikna etmek için. Ne güzel okuyor kız kesmeyin önünü dedi. Allem etti kallem etti babamı beni normal liseye göndermeye razı etti. E, lisede de başarılı olunca üniversiteye yoğlamamazlık edemiyor. Ama onun istediği mesleği seçersem tabi. Bak sonuçta baban ikna edilemez biri değilmiş. Yani ilkokuldaki öğretmenin ikna ettiğine göre. Sen şimdi bırak bunları da. Anne babana söyle hafta sonunda evde olsunlar. Onlarla konuşmak istediğim şeyler var. Ne dedin ne dedin? Aysel Hoca bize mi geliyor? Allah yandım ben. Deneme sınavından kötü not aldım ya ondandır. Hafta sonu kurslarına katılmamı istemişti. Ben de reddetmiştim. Ee, doğal olarak kursa gitmeyince sınavda başarılı olamadım. Kesin babama şikayet etmek için geliyor canım. E, madem bu kadar çekiniyorsun babamdan niye gitmedin? Nasıl gideyim kızım? Her cumartesi takımın antrenmanı var. Takıma ekip de kursa mı gitseydim yani? Üstelik şu sıralar Altay'dan aydan yetkililer gelecekmiş maçları izlemeye. Yani yeni yetenekler keşfetmek için. Anlıyor musun Canan? Yeni yetenekler. Yani ben böyle bir durumda kalk ücretsiz diye hafta sonu kurslarına katıl. Niye? Hiç istemediğim ve asla kazanamayacağım bir sınava girebilmek için. Abi benim için geliyor olamaz mı? Aysel Hoca benim de sınıf hocam. Ne? Senin için mi? Ya bırak dalga geçmeyi kızım. Senin için de hocalar eve gelirse aa, işimiz işe. Asıl sen dalga geçmeyi bırak. Allah aşkına bir kere ciddi ol abi. Bu konu benim için çok önemli. Aysel hoca şimdi gerçekten senin için mi gelecek? Hafta sonu annenle baban mutlaka evde olsunlar dedi. Konuşmak istediği şeyler varmış. Bana bak, okulda bilmediğim bir sorunun mu var yoksa? Ya biliyorum maçta antrenmandı derken seninle pek ilgilenemiyorum ama bir dakika bir dakika. Bir kendini bilmez rahatsız mı etti yoksa seni? Kızım Aysel Hoca'ya ne gerek var böyle bir şey için? Kim olduğunu söyle resmini anında çıkartırım okulun duvarlarına. Aman Allah'ım yani kazar abi çocuk bana çıkma teklif etse başına bu mu gelecek? Benim kardeşime çıkma teklif edebilecek bir baba yiğit var mı dersin koca okulda? Abi bu kadar ilkel olamazsın. Ya kızım bunun ilkellikle ne ilgisi var? Hem çok başarılısın hem de çok güzel bir kızsın. Ortalığa biraz korku salmasam adamlar peşinden ayrılmaz. Çiğ çiğ yerler seni. Hatırladığım kadarıyla sen de Pervin'in peşinde aylarca dolaşmıştın. Ne oldu? Çıkmaya başlayınca kızı çiğ çiğ yedin mi? Hop hop hop. İleride yenge diyeceğin kız için böyle abuk sabuk konuşma tamam mı? Bak kalbini kırarım ha. Sonra sen de üzülürsün ben de üzülürüm. Yani Pervin'i gerçekten seviyorsun. Kötü hiçbir niyetin yok. Ya tabii yok kızım. Ya Bizimkisi gerçek aşk. Peki sence beni gerçek aşkla sevecek biri olamaz mı? Yani ben gerçek aşkla sevilecek biri değil miyim? Ya yok be kızım onu demek istemedim. Şimdi Yani öyle biri karşına çıkınca tabii ki sen de kabul edeceksin. Sevileceksin, seveceksin. Peki benim çok sevgili abicim söyler misin? Ben hiçbir erkekle bir kez olsun çıkmadan bu çocuğun beni gerçekten sevip sevmediğini nasıl anlayacağım? Allah aşkına sen beni bir erkekle sinemaya gittim ya da bana bir hamburger ısmarladı diye hemen boynuna atılacak biri mi sanıyorsun? Tamam tamam tamam Canan tamam açtın yine bayramlık ağzını ha. Haklısın Canan diye ne kadar susmayacağım. Kızım aynı okulda okuyoruz. Kız kardeşimizi bazı tehlikelerden koruyacağız herhalde değil mi? Bostan korkulu muyuz biz? Ben sana beni koru dedim mi? Hem benim aklım fikrim yok mu? Ya benim inatçı güzel kardeşim. Tabii ki sen de çok akıllı bir kızsın. O Ama... zaman rahat bırak insanları. Vallahi çirkin bir kız olduğumu düşünmeye başladım artık. Neredeyse bütün arkadaşlarımın çıktığı biri var. Bana yaklaşan bile yok. Ya, tamam. Bu işi ciddi olarak konuşmanın zamanı gelmiş sanırım. Gel. Gel otur şöyle. Tamam. Bak. Erkek arkadaşlarının senden biraz uzak durduğunun farkındayım. E bunda benim seninle aynı okulda olmamın etkisi var tabii. Yok değil. Ya, ama tek nedeni bu değil Canan. Tek nedeni bu değil mi? Ama az önce sen dedin ki... Hani resmini duvara yapıştıracak... Ya kızım delikanlıyız dediysek magandayız demedik ya. E öyleyse niye kimse bana arkadaşlık teklif etmiyor? Nedeni sensin. Ne? <gülüyor> ben miyim? Yani ben o kadar çirkin miyim? Hayır. Tam tersine sevgili kardeşim. Sen çok güzel bir kızsın. Çok başarılı bir kızsın. Çok ağırbaşlısın. Erkekler sana kolay kolay yanaşamaz. Çünkü senin çok ciddi, ağır başlı, yani ne bileyim kendinden emin ve böyle derslerinden başka bir şey düşünmeyen bir havan var. E bu kötü bir şey mi? Ya hayır canım, ya bu kötü bir şey değil. Ama böyle bir hava yani nasıl desem yani hani erkeklerin cesaretini kırar yani reddedilmekten korkarlar anladın mı? Ama ben dediğin gibi davrandığımın farkında bile değilim. Derslerimi seviyorum biliyorsun. Yani i̇deallerim var. Bunları gerçekleştirebilmek için çok çalışmam gerek. Yani şimdi erkek arkadaşımla olması için bunlardan vazgeçmen mi lazım? Hayır Canan. Bir gün karşına öyle biri çıkacak ki... ...reddedilmekten korkmayacak. Aksine seni böyle biri olduğun için... ...bu özelliklere sahip olduğun için sevecek. Abi... ...bu gerçekten olacak mı? Elbette olacak. Zamanı hakkında bir şey diyemem ama bir gün mutlaka olacak. Bir gün... ...şu kapıdan koşarak gireceksin ve boynumu atılıp... ...doğruymuş abi, doğruymuş dediğin çocukla nihayet tanıştım diye bağıracaksın. <gülüyor> Umarım öyle olur. Babamın beni tıp fakültesine göndermeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Hiç değilse iyi bir evlilik yapıp hayatımı öyle kurtarayım. Ve çuval inciri berbat ettin yani Canan. O kadar konuştuklarımız boşa mı gitti şimdi? Sen hem istediğin okula gideceksin... ...hem iyi bir evlilik yapacaksın. Hayatın boyunca başarılı ve çok mutlu olacaksın. Söz veriyorum sana böyle olacak. Aysel Hoca da bunun için geliyor. Ya senin başarılı ve mutlu olacağına dair söz vermek için mi yani? <gülüyor> Tabii ki hayır. Babamı beni tıp fakültesine göndermesi için ikna etmeye çalışacak. Başarabilir mi dersin? Aysel Hoca'nın bir şey isteyip de yapamadığını şimdiye dek görmedim ben. Sen gördün mü? Ne de olsa benden fazla tanıyorsun. Kızım. Pazar günü kaçta gelecekti öğretmenin? Bilmiyorum saat vermedi öğleden sonra gelirim dedi. Yani ne konuşacakmış ki şimdi bu kadar sıkıntının arasında? Derslerin iyi. Birkaç kez hastalanıp okula gitmedin. Raporunu ben kendi ellerimle götürdüm. Hiçbir fikrim yok anne. Bana sadece babamla konuşmak istediğini söyledi. Adamın zaten heyheyleri üstünde. Yardım falan isteyecekse hiç gelmesin valla. İşçi çıkardıklarından beri babanın mesai saatleri arttı. Mesai ücreti hep aynı kaldı. Aylardır tek zam alamadılar. Aman anne... ...bırak çalışacak bir işi olsun da... Ya ...artık kimsenin fazla ücret aradığı yok. Öyle de oğlum... ...aldığı üç kuruş Mar ...neye yetecek şaşırdım valla. Babana da bir şey söyleyemiyorum. Bütün yük adamın omuzlarında. Yani hani kendime göre bir iş bulabilsem... Bir dakika bir dakika bir dakika... ...o kadar da değil anneciğim. Liseyi bitirmek üzere olan bir oğlum varken sana çalışmak düşmez. Aman oğlum deli misin? Baban seni okutmakla bozmuş... ...çalıştırır mı seni hiç? Ya ben okumak istemiyorsam? He... Bunu hiç düşünmüyor ama. Ya ben hayata atılıp çalışmak istiyorum. Yani bazen öyle boş konuşuyorsun ki. Kim kaybetmiş de sen bulacaksın işi. Baban kaç yıllık makinacı. Fabrika kapanırsa nasıl iş bulurum diye... ...şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Sen nereden iş buluyorsun hemen? Ya, anne. Hı? Biliyor musun? Neyi biliyor muyum? Ya, hani geçen hafta bir maç vardı ya. Hani Çok önemli demiştim sana. Altay'dan yetkililer gelecek. Eğer beğendikleri olursa altayın paf takımını alacaklar demiştim. Eee seni mi beğenmişler? Allah mı söyletti anne? İnşallah öyle olur. Ya, diyorlar ki seçtikleri çocukları oldukça iyi bir para ödeyeceklermiş. E belli mi olur? Belki de beni seçerler ha? Hadi hadi boş hayalleri bırak. Gökten altın halka yağsa bizim başımıza geçmez oğlum. Niye öyle söylüyorsun anne? Ya sen demez miydin çalışanı Allah görür, Allah azmedenin yanındadır diye? E, ben de az mı çalıştım futbolcu olabilmek için? Tıpkı Canan'ın doktorluk aşkı gibi. Kardeşini üzmek için mi açıyorsun şimdi bu konuyu? Ben kardeşimi üzer miyim hiç? Ama sen de kabul et anne. Yani bu kız takmış kafayı bir kere. Yani öyle boş boş hava atmak için istemiyor doktor olmayı. Bu mesleği gerçekten seviyor. Boş versene sen. Doktorluk ağır bir meslek oğlum... ...hep hasta, hep mutsuz insanlarla uğraşmak kolay mı sanıyorsunuz siz? Bak, bak Necla Hanım'a... ...vallahi iki gün boyunca nöbet tuttuğu oluyor... ...hastanede kadıncağızın... ...gecesi gündüzüne karışıyor. Necla Ablan'ın bundan şikayet ettiğini hiç duymadım ben. Ne yapsın kadın? Bunca yıldan sonra geri dönüşü yok bu işin. Kızım, öğretmenliğin suyu mu çıktı? Tam gün bile çalışmıyorlar. Hafta sonu tatilleri var. Koskoca bir yaz... Tabii tabii anneciğim. Sen şimdi birazdan bütün öğretmenlerin oturdukları yerden para kazandıklarını da söylemeye başlarsın. Anne, bu hafta sonu tatillerinin, bu koskoca yaz tatillerinin tüm öğretmenler için geçerli olduğundan emin misin? Ya biliyorsun bizim okuldaki hocalar hafta sonu verdikleri kurs yetmiyor. Bir de neredeyse tüm yaz boyunca hazırlık kursları veriyorlar. Hem de tek kuruş para almadan. Neymiş, okula gelen çocukların dershaneye gidecek durumları yokmuş. Ya hayır şunu anlamıyorum. Yani ne olacak? he? Ya bütün okul üniversiteyi kazansak ceplerine ne girecek? Fazladan ikramiye mi alacaklar? Hayır. E bir de kurslara gelip gitmek için ekstra para harcıyorlar. Ay Serkan... ...nereye varacaksın böyle boş boş konuşarak? Ben de bunu anlamıyorum. Şunu anlatmak istiyorum anneciğim. Öğretmenlik öyle kolayca para kazanılacak bir meslek değil. Onun da pek çok zorlukları var. Hakkıyla yapılan her meslekte olduğu gibi. Bak yarın pazar. Tatil. Ama Aysel Hoca Canan hakkında babamla konuşmak için bize geliyor. Niye? Öğrenci istediği mesleği seçemezse yapamaz. E sana ne Canan'ın ideallerinden? Sen otur evinde işini yap. Gezmene git. Çünkü Aysel Hoca öğretmenliği kolay bir meslek olduğu için seçmemiş... ...sevdiği için seçmiş. Aa, i̇ki kardeş bir oldunuz gene gelin üstüme bakalım. Oğlum ben Canan'ın iyiliği için istiyorum öğretmen olmasını. Daha altı ayrıken zafiyet geçirdi biliyorsun. Bünyesi zayıf. O zamandan beri tam olarak toparlayamadı bir türlü kendini. Bir de o kadar yıl okuyacak bunun ihtisası var nöbeti var çocuğumun yorulmasını istemiyorum diye kötü bir annemi oldum şimdi e, tamam, yani. Tamam tamam anneciğim kızma sen tamam tamam kızma. Anne genç kızken seni ödemişin en zengin adamı istemiş değil mi? He, aman Ay, nereden çıkardın şimdi bu konuyu böyle pat diye. Ya, sen öyle mi değil mi onu söyle şimdi. He, eh, öyle sayılır. İbrahim Ağa'nın tarlalarında dolaşmaya... ...tam bir gün yetmez derlerdi. Ama sen babamla... Hadi oradan zevzek. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle bakayım. Yalan mı anneciğim? Babama bir görüşte aşık olmuşsun. Hoş babam da aşık olunmayacak gibi değilmiş ya. E, o zamanlar şimdiki gibi gezme tozma yoktu kızım. Günlerce birlikte olup Ay elektriğimiz tutmadı ayrıldık demek kimsenin aklına gelmezdi Bir bakışla yüreğimiz yanardı Biz sevdalandın mı da bir daha kimse vazgeçemezdi o sevdada. Sen de bir bakışta mı aşık oldun babama? Ah, ay bilmem gönlüm düşüvermiş işte Annemle birlikte bana bir takım diktirmek için gitmiştik babanızın dükkanına. O zamanlar o ödemişin en ünlü kadın terzisiydi babanız. Kazancı da fena değildi. Ama sonra sizler büyümeye başlayınca... ...bir de Canan hastalanınca tutturdu İzmir'e taşınalım diye. Ya sen şimdi boşver İzmir'e taşınma fastanı. Arada daha tanışma bölümünüz var. Ah. İbrahim ağanın sana göz koyup... ...bohça bohça, bohça ipekleri, kese kese <gülüyor> altınları... ...dedemin önüne serişi var... Senin ölürüm de terzi Recep'ten başkasına varmam değişin var. E ee, babamın seni bir gece yarısı böyle atla kaçırışı var. Alay et bakalım sen ama aynen öyle oldu. <gülüyor> Anneciğim sen abimi dinleme. Hadi bir daha anlatsana babamla ilk karşılaşmanızın ne olur? <gülüyor> Bakmadın mı hala kızım? Kaç kez anlattırdım bana. Hem abinin ne zevzeklik etmeye kalkar bu yaştan sonra evlat katili yapar beni. Söz anne ağzımı bile açmayacağım. Tamam hadi anlat sen ne olur. Hadi abi. anne hadi yıkılma beni. Şimdi bu deli oğlan çenesini tutamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi senin için anlatayım. Şimdi dediğim gibi annem aldı beni doğru babanızın dükkanına götürdü. Ah ah eskiden de o esnaflık çocuklar. Babanız bizi görür görmez ayağa kalktı. O kadar kibar o kadar saygılıydı ki. Yani bir kez olsun gözlerimin içine baktığını görmedim. Bakmaz olur mu canım? Daha ilk görüşte vurulmuş senin o yeşil gözlerine. Ben demedim mi abin şimdi <gülüyor> zevzekliğe başlar diye? Aman abi dur da anlatsın annem. Sen onu boş ver anlatmanı bak anneciğim. Ama nesini anlatayım be kızım. Vurulduk işte birbirimize. Gözüm kimseyi görmez oldu. O aralar İbrahim Ağa da haber yollar dururdu babama. Kızınla evlenmek istiyorum diye. İbrahim Ağa'nın yaşı benden epey büyüktü ama. Fakat ödemişin en zengin adamlarındandı. Haberciler her seferinde benim kızım daha çok küçük diye geri yollardı rahmetli babacığım. Ama babama da hemen vermemiş seni öyle değil mi? E canım koskoca İbrahim Ağa'ya vermeyen babam Terzi recebe niye versin hemen? Anne doğru söyle Allah aşkına. Şimdi dedemler öyle çok varlıklı insanlar değildi değil mi? Hı. Hiç gözün kalmadı mı İbrahim Ağa'da? Hiç bu adam çok zengin... ...beni iyi yaşatır... ...terzi Recep bununla boy ölçüşemez diye aklından geçirmedin mi? Geçirmedim oğlum. E gönlüm babanızı seçmişti bir kere. Hani beni ahırda yaşatacağını bilsem... ...yine de varırdım babanıza. Yani anneciğim buradan çıkan ders şu mu oluyor? İnsan birini bir şeyi çok severse... ...onu çok isterse... ...beraberinde gelecek sıkıntılara... ...seve seve katlanır. Elbette oğlum... Bu kadar yıl bir kere bile pişman olmadım kararımda. Çektiğim bunca sıkıntıya rağmen mi? Bana bak, sen yine lafı bir yerlere çekeceksin, ha, değil mi? Bu kez bildin anneciğim. Ya yıllardır bu kıza doktor olmanın zorluklarını anlatır durursun. E o da yıllardır tüm bu zorluklara seve seve katlanacağını söyler. Ya, şurada liseyi bitirmesine ne kaldı? Ya, bırakın benim yerime o gitsin tıp fakültesine anne. Ya çünkü Canan seviyor bu mesleği. Ay yeter oğlum. Ha bile benim üstüme gelmeyin canım. Ah. Sanki ben anlamadım bu kızın öğretmen olmak istemediğini. Asıl iş bunu babanıza anlatmakta. Ah, babam da senin kadar şefkatli olsaydı, hiç zor olmayacaktı ya. Hoş geldin be. Aç mısın? Hemen hazırlayayım mı sofrayı? Ya ben yemeyeceğim. Hiç canım istemiyor. Siz yiyin. Hayrola? Yine işçi çıkardılar değil mi? Aman Allah'ım. Yoksa... Hayır korkma beni çıkarmadılar ama benim bölümden üç kişinin işine daha son verdi. Ay Allah'ım Allah'ım sen yardım et bize. Kaldığına sevineyim mi üzüleyim mi ben de şaşırdım artık. Biliyor musun patron geldi atölyeye konuştu bizimle. Dediklerine göre yazdığını arsalarını satmış işini kurtarabilmek için. Dayanabildiğim kadar dayanacağım dedi. Gerekirse oturduğum evi satacağım ama fabrikayı kapatmayacağım dedi. 11 yıldır o fabrikada çalışıyorum Hatice. Kapanırsa ne yaparım? Ah! Allah büyüktür bey. Biz biz ne zor günler atlattık. Bunu da atlatırız. Sen sen merak etme hiç. Yeter ki içimizi karartmayalım. Gün doğmadan neler doğar. Ben çölüm. Ah hoş geldin abi. Yaşadık canım yaşadık. Niye? Ölmüş müydik ki? Ya ben dememiş miydim abine güven gerisini merak etme sen. <gülüyor> Aa, hoş geldin baba. Erken gelmişsin. Niçin gelecekmiş bu öğretmen hanım? E, bilmiyorum babacığım. poz için gelmeyeceğinden emin misin kızım? Aşk olsun baba. Ya benim için niye gelsin ki? Bu yıl sınıfta bile kalmayacağım. Kesin mezun oluyorum liseden. Yok bir de olma. Üç yıllık liseyi beş yılda bitiriyorsun zaten. Utan biraz utan. Geçen evet. ay deneme sınavında birinci oldum ya... ...belki onun için geliyordur baba. Hani sizleri tebrik etmeye. Bizi niye tebrik edecekmiş? Sınavı kazanan sensin evlad Olur mu babacığım? Sizler beni desteklemeseydiniz hiç başarılı olabilir miydim? Hı, şu hale bak. Şu hale bak. Okumasa da olur dediğimiz kız. Zehir gibi çıkıyor. Okusun diye onca para döktüğümüz oğlan... ...o... <gülüyor> Bebeş... <gülüyor> Sakin ol bey sinirini çocuktan çıkardım. Ama mı hanım şunun şurasında bir tane oğlum var okusun da adam olsun diye nelere katlanıyoruz onun aklı fikri topta. Yalan söylüyorsunuz siz bu hoca Canan için gelmiyor buraya gene akşamları antrenmanlara gidiyor Aa, değil yok. mi? Yok yok bey bunu sen nereden... hanım. hanım kes sen de bir o olma şununla anlamıyorum sanıyorsunuz değil mi? Her akşam eve geç geldiğini bilmiyorum samıyorsunuz değil Aa, mi? Kapı çalınıyor ben açerim. Aysel hocadır mutlaka. Eğer bu öğretmen senin için geldiyse hele bir de top peşinde koşup derslerini ihmal ettiğini söylerse. Yok baba böyle bir şey vallahi yok ya. Aa, buyurun hocam biz de sizi bekliyorduk hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Aa, merhaba, rahatsız etmiyorum ya. Ay, ay, o nasıl suyuz hoca e, hanım? E, ne ne demek, hoş geldiniz. Buyurun şöyle. E, Canan, hoş kızım terlik getir öğretmenine. Tamam. Hoş geldiniz öğretmen hanım. Bizim oğlan sizi yine üzdü galiba. Değil? Hoş bulduk. Ama bu kez derdim Serkan'la değil. Hatta Serkan'dan memnun olduğumu bile söyleyebilirim. Oh. Teşekkür ederim Canan. Aa, i̇kinci yarı oldukça toparladı derslerini. Doğrusu bizi bile şaşırttı. Demedim mi baba benimle bir ilgisi yok tamam, diye Tamam tamam uzatma artık ee, Şaşırttınız bizi öğretmen hanım Bugüne kadar hep bu oğlan için gelirdi öğretmenler <gülüyor> Ben Canan için geldiğim doğru Ama dersleri kötü olduğundan değil Aksine çok iyi olduğu için geldim Öğretmenlik hayatımda Kızınız kadar okumaya hevesli Çok az öğrenci gördüm Sağ olsun kızımız bizi bu konuda hiç üzmedi İşte ben de bunun için Sizinle konuşmak istedim Canan bütün derslerinde başarılı ama fen derslerinde ötekilere oranla daha başarılı. Şunu şurasını üniversite sınavlarına ne kaldı? Artık daha disiplinli bir biçimde çalışmaya başlaması gerekiyor. Hmm, dershaneyi kast ediyorsanız yani Hı -hı. kızımın okuması için her şeyi yaparım ama ben tek maaşla... Aa hayır hayır. Canan'ın tıp fakültesini kazanması için dershaneye ihtiyacı yok. Tıp fakültesi mi? Evet Recep e Bey tıp fakültesi. <gülüyor> İzmir dışında bir yeri kazanırsa gönderemeyebilirsiniz. E malum bu devirde dışarıda çocuk okutmak kolay değil. Ama merak etmeyin. Biz öğretmenleri yardımcı olursak... ...Canan İzmir'deki tıp fakültelerinden birini mutlaka kazanır. E, Canan'ın gönlünde Ege Üniversitesi var hoca. Artık hangisini kazanırsa. Ben diğer hocalarla da konuştum Recep Bey. Canan'la özel olarak ilgilenecekler. E, bu konuda sizin de fikrinizi almak istedim. ...gördüğüm kadarıyla Canan'ı gözünüzden bile sakınıyorsunuz. <gülüyor> öğretmen hanım güzel düşünmüşsünüz. Sağ olun. Kızım sen öğretmen olmak istemiyor muydun? Öyle karar vermiştik. Hani hem yorulmazsın. Ee, öğretmen hanım Canan küçükken daha biz ödemiştiyken... Bir rahatsızlık geçirdi. Üzerinden atamadı bir türlü. Ben iyiyim baba. Giderek de iyileşiyorum. Hem doktorluk o kadar da yorucu bir meslek değil ki. E, işin, i̇şin bir de e, maddi yanı var tabii öğretmen hanım. E, yani iki çocuğu birden tıp fakültesinde okutmak. Ben gitmesem de olur anne. Ya Canan gitsin. Bir evde iki doktor... Sen karışma. Top peşinde koşabilmek için kardeşini bahane etme. Ama o bunu benden daha çok istiyor baba. Sense top peşinde koşmak istiyorsun değil mi? Kusura bakma öğretmen hanım yanında böyle bağırışıyoruz. Saygısızlığımdan değil. Bu haylaz konu olunca tutamıyorum kendimi işte. Karşıma geçmiş, okumak istemediğini söylüyor. Hem de kız kardeşinin arkasına saklanarak. Baba vallahi öyle değil. Canan doktor olmayı gerçekten çok istiyor. Ben de futbolcu yani sporcu olmayı çok istiyorum. Şuna bakın hele. Utanmadan neler söylüyor. Ben bunca yıldır gece yarılarına kadar makine başında bunun için mi çalışıyorum? Sen top peşinde koşasın diye mi? Ya ben de it kopuk olmadım ya baba. Ne oldun ya? Liseyi bile beş yılda bitiriyorsun. Ama baba ya liseye gitmek istemediğimi söylemiştim sana. Ama dinlemedin ki. Bak sen şu bacaksıza bak. Fındık kadar aklınla bana akıl öğreteceksin öyle mi? Ben de o fındık kadar akla uyup okutmayacağım seni öyle mi? Recep Bey... Bence ikiniz de biraz sakin olmalısınız. Hem konumuz Serkan değil Canan. Ben gittikten sonra baba oğul kaldığınız yerden devam edersiniz. Kusura bakmayın sizinle kafanızı şişirdik. Ama işte konu bu oğlana gelince... İnanın Serkan da derslerini toparladı. Üstelik Serkan okulda çok saygılı, öğretmenler tarafından sevilen bir öğrencidir. Her neyse anladığım kadarıyla Canan'a üniversiteyi hazırlamamıza karşı çıkmıyorsunuz. İki çocuğu birden okutmanın zorluğuna gelince bu konuda da endişe etmeyin. Başarılı öğrenciler için burslar var. Canan bunlardan birini rahatlıkla kazanacaktır. Böylece hiç değilse okul masraflarını çıkarır. Yani ne diyeyim bilmiyorum öğretmenim. Şaşırdım kaldım. Biz Canan'ın öğretmen olmasını kararlaştırmıştık. Ben bu konuyu bir de Canan'la konuşayım de önce... Hmm, tamam hmm. konuşun ama unutmayın Recep Bey. ...nice aile çocukları başarılı olsun diye yapmadıklarını bırakmıyor. Canan kimse onu ders çalışmaya zorlamadığı halde son derece başarılı. Kimse ondan bir şey beklemediği halde. Beni anlıyor musunuz? Anlıyorum öğretmen hanım. Anlıyorum. Öyleyse bana müsaade. Öğretmen hanım bir çay içseydiniz çay demlemiştim taze. <Gülüyor> Alacağım olsun. Daha uğrayacağım iki öğrencim var. <Gülüyor> Serkan... Sen de üzme baba ne olur mu? Üzmem hocam merak etmeyin. E, güle güle öğretmen hanım yine bekleriz. E, ben sizi geçireyim hocam. Okulda görüşürüz canım. <gülüyor> görüşürüz hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani sağ ol baba. Aysel hocanın yanında demediğini bırakmadın. Serkan sen odana gidip ders çalışsana. Bırakan, bırak bırak. Bırak konuşsun. Ders çalışmak onun neyine. Babası çalışıyor ya. Hazırdan yemek kolay tabii. Baba... Biraz ağır değil mi bu? Sana az bile. Ne istedim ki bugüne kadar senden? Çalış para mı bey, getir dedi? Evin bey. bir kırığını sana mı tamir etti? Ne olur ne olur biraz ağır. Bir aşkım. tek şey istedim senden bir tek bey. şey. Okumanı, doktor olmanı, saygı bey, görmeni. Ay, be çocuğun kötü çocuğun, çocuğun bir şey yaptığı yok. Be. Ne Allah olur, aşkına hanım istediğim bu kadar büyük bir şey mi yani? Heh? Bir baba olarak oğlumla övünmeyi istemek hakkım değil mi? ...sadece benim gibi basit bir işçi olarak... ...kalma istiyorum oğlum. Bir topluluğa girip de mesleğin sorulunca... ...kasıla kasıla doktorum diyebilmeni istiyorum. Sabahtan akşamlara kadar... ...karın tokluğuna çalışan bir işçi olmanı istemiyorum. Bütün bunları senin için istiyorum oğlum. Anlamıyor musun? Senin için. Hayır baba. Sen bunları beni düşünerek istemiyorsun. Ya. Kimin için istiyorum? Kendim için çok bencil davranıyorsun baba. Hep kendini düşündüm bugüne kadar. Bizim ne istediğimiz aklına bile gelmedi. Selkan oğlum, <gülüyor> oğlum. Yalan mı anne? Yalan mı? Kendi de söyledi işte. Benimle övünebilmek için doktor olmamı istiyor. Ne istediğim onun umurunda bile değil. Bunca yıldır benim gibi olmayasın diye uğraşıyorum. Bu mu kendini düşünmek? Senin gibi olmakta ne var baba? Söyler misin ne var? Küçüklüğümden beri senin gibi olmak istedim ben. Arkadaşların gelip... Hep sana akıl danışırdı. Senden akıl alırdı. Kimsenin bilmediğini sen bilirdin. Kimsenin aklına gelmeyen senin aklına gelirdi. Nasıl göğsüm kabarırdı. Birlikte kahveye gittiğimizde herkes ayağa kalkardı seni görünce. Recep Usta'ya çay ısmarlamak için yarışırlardı. O zaman nasıl da kendimi herkesten yukarıda görürdün. Asla fark etmedim bunu baba. Çünkü sen hep yere bakardın. İçi olmaktan utanan sensin baba. Ben değil. Allah artık. Kendinden utanan sensin. Yeter. Bırak anne, bırak. Vursun. İnan bana baba. Bu tokat hiç canımı acıtmadı. Sen benim isteklerimi hiçe sayarak zaten yeterince acıttın canımı. Bir tokattan ne olur ki? Ama hiç değilse Canan'a yapma bana yaptığını baba. Bir kez olsun ona hayatta ne olmak istediğini sor. O benim kadar dayanıklı değil. Hiç değilse onun hayatını mahvetme. Neler diyor bu çocuk Hatice Aa, sen, sen ona bakma be. Ne dediğini bilmiyorum Aa, Gençlik işte Hiç kötü bir şey istedim mi onun için Adam olsun istedim Benim gibi ezilmesin Başladı bugün okula. Baktım artık iyileşmiş. Ateşi falan da yok durmasın dedim evde. E, i̇ştahı nasıl? Aa iyi iyi. E, aman sen de ne zaman iştahlı oldu ki bizim kız? Yemezse yine hastalanır. Biraz et falan al bugünlerde. İyi beslensin. Hı hı. E, paran kalmadıysa... Aa, var param var sen merak etme. Nereden oluyor paran hanım? Ne kadar maaş alıyorum ki... Sana ne kadar bırakıyorum ki? Yeteri kadar bırakıyorsun Recep Bey. Ocağımız kaynıyor ya. Aç mıyız açıkta mıyız? Ay neyimiz eksik bizim? Eksiğim var hanım. Eksiğim var. Sizin değil ama benim çok büyük bir eksiğim var. Bir olma bile söz geçiremedim. Kapıyı çarpıp bitti. Recep Bey. Bu kadar büyütmesen daha çok genç. Bu yaşlarda bizde öyle değil miydik ayol? Her şeye karşı çıkmaz mıydık? Babamıza çıkmazdık Hatice hanım. Babamıza karşı çıkmaz. Bak bak ama televizyonda hep söylüyorlar. Gençlerin üzerine gitmeyin diyorlar. Sonra Allah korusun. Aman Allah korusun bir delilik yapar biz yanarız yine. Ne deliliği yapacakmış ki? Dayısında kalmıyor mu kaç gündür? Yok Yoksa... yok. Oraya da mı gitmiyor? Hayır, ay yok canım dayısında kalıyor merak etme dayısında kalıyor. Erkenden de geliyormuş eve. Ah bey hatırlıyor musun? Şimdi ödemişteyken He. dükkanı kapayıp İzmir'e geldiğimizde bir muhasebe kursuna gitmiştin sen. Hani aslında terzilikten bıkmamıştın da kafana girmişlerdi. Liseyi bitirmiştin. Biraz da muhasebe bilirsen daha paralı iş bulursun demişlerdi. Sana hatırlıyor musun? Eee? E işte daha, daha haftasına varmadan... ...kursu bırakmıştın... ...yok Hatice böyle kargacık burgacık rakamlardan... ...defterlerden anlamam... ...benim anladığım makastır, kumaştır... ...makinedir demiştin... ...hanım... ...lafı uzatma da diyeceğini de artık... Ee, ...diyeceğim şu bey... ...belki muhasebe kurslarını bitirseydin... ...daha iyi bir iş bulabilirdin... Belki, ...belki daha da çok para kazanabilirdin... ...ama sen sevmedin o işi... ...senin gönlün dikişten yanaydı... Elin aklın ona eriyordu. E belki bizim oğlanın da aklı okuldan yana değil. Hatırlasana ilkokulda bile okumayı en son o sökmüştü. Biz onu zorla doktor yapmaya çalışıyoruz. Yine de bak sırt sedi kırmamak için bir gün olsun devamsızlık yapmadı evlatçım. Hani ne yapacaksa hep okuldan sonra yaptı. Ha? Hanım Hı? seninle niye evlendim biliyor musun? <gülüyor> Bilmem Gözlerime vurulmuşsundur herhalde pek de güzeldiler ama gençken <gülüyor> İlk karşılaştığımız gün var ya hmm. Dükkanıma gelmiştiniz annenle <gülüyor> Annen göz açtırmıyordu sana Kumaşı seçmene bile izin vermemişti Sen mavi çiçekli bir kumaş beğenmiştin Annen siyahlı olanı aldı <gülüyor> Sen fırfırlı bir model istedin Annen dümdüz bir model seçti Ama hiç üzülmedi. Moralini bozmadın, suratını asmadın. <Gülüyor> Siyahlı kumaşa mavi fiyonklar koydurdun. Öyle güzel düğmeler seçtin ki... ...aynı fırfırlı model gibi cıvıl cıvıl oldu. <Gülüyor> Annem belki istediğin kumaşı almamıştı sana. İstediğin modeli de diktirmemişti ama... ...sen küçücük değişikliklerle istediğin elbiseye ulaşmıştın. <Gülüyor> Üstelik anneni de üzmeden. <Gülüyor> Dedim ki kendi kendime... ...Recep... Bu kızla değil bir ömür, birkaç ömür geçer Recep. Biliyor musun Recep Bey? O gün ben de aynı şeyi senin için düşünmüştüm. Bu adamla değil bir ömür, birkaç ömür geçer Hatice Hanım demiştim. Çünkü küçük hanım elbisesine süs ister mi diye soran sendin. Seçmem için cıvıl cıvıl düğmeleri önüme süren de sendin. Nasıl da anlamıştın ne istediğimi. Tek bir söz etmediğim halde. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsun. Hak ettiğin hayatı yaşatamıyorum sana ama sen... ...yine de şikayet etmiyorsun. Üç kuruşluk maaşla dört kişilik aileyi geçindirmeye çalışıyorsun. Bir gün olsun bu para az demedi. Yetmedi biraz daha ver demedi. Ah yapma be yapma. O kadar da kötü değiliz. Ben geldim. Hoş Merhaba geldin. Anneciğim. Hoş bulduk. Baba... Erkencisin bugün mesai yoktu galiba Bak bak bak okuluna gidiyor ya nasıl da neşesi <gülüyor> yerine gelmiş Söyle bakalım okul nasıl geçti Koşturup terlemedin değil mi Baba 16 yaşındayım ben koşturacak yaşı çoktan geçtim Derslerin nasıldı kızım çok geri kalmış mısın arkadaşlarından Biraz çok değil kapatırım ben arayı Ay şimdi gece yaralarına kadar ders çalışır bu Bana bak saat 11 deyince yatakta olacaksın karışmam ha Valla derslerim ne zaman biterse o zaman yatarım anne Be, bir şey desene şuna zaten kuş kadar yemek yiyor bir de uykusuz kalacak. Benim kızım derslerine de dikkat eder sağlığına da. O Aysel hocanın sözünü ettiği kurs ne zaman başlayacaktı? Bir haftaya başlıyor baba. Yalnız kurs başlayınca annenin sözünü dinleyeceksin. Öyle geç vakitlere kadar ders çalışmak yok. Baba yani izin veriyor musun gidebilir miyim? <gülüyor> Ama sağlığının bozulduğunu gördüğüm an ne kursa yollarım ne okula bile. <gülüyor> İstersen en birinci üniversiteyi kazan dinleme. <gülüyor> Aslan babam biliyordum. Biliyordum. Aysel Hoca ikna edeceğini biliyordum. E artık Aysel hocam mı etkili oldu... ...yoksa başka birinin sözleri mi etkili oldu bilmiyorum kızım. Hastalanmadığın sürece istediğini yapabilirsin. Ha. Bir de okul İzmir'de olacak. Birici kızımı uzaklara gönderemem. Sen hiç merak etme babacığım. Ege Üniversitesi'ne birincilikle girmezsen... ...bana da Canan demesinler. <gülüyor> ee, sen gördün mü onu? Okulda. Kimi gördün mü baba? Canan. Gördüm baba. Yani abim ne zaman devamsızlık yaptı ki şimdi yapsın. Söyle ona. Sakın dönmesin bu evi. Kapıyı bey. çarpıp gitmek kolay sanmasın. Bey, bey, o da dönmeyi düşünmüyor zaten baba. Bir otoparkta iş bulmuş. Akşamları araba yıkıyormuş. Onun kazandığı ah. para okul harçlığına yetmez. Bütün ihtiyaçlarını dayısına mı aldıracak? E, şey baba... E, o da bu yüzden sanırım okulu bırakacakmış. Ah. Ne? O, okulu mu bırakacakmış? Kızım ne, ne diyorsun sen? Ben demiyorum anne. Abim diyor. Yani uzun uzun konuştuk bugün. Kimseye yük olmak istemiyor. Aslında bunu size söylememem gerekirdi. Abim duysa beni öldürür. Baba... ...abimi ne kadar sevdiğini biliyorum. Onun okumasını ne kadar istediğini de. Ama eğer onunla konuşup ikna etmezsen... ...okulu bırakacak ve İstanbul'a gidecek. Ay. Umurumda bile değil. Böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz baba. Her zaman abimi benden çok sevdin. Bunu da biliyorum. Ama sana kızmıyorum. Şu anda önemli olan bu değil çünkü. Canan, böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin kızım? Öyle değil miydi baba? Senin esas evladın hep o oldu. Ben hep ikinci planda kaldım. Hiçbir zaman esas evladın olamadı. Kızım bunlar ne biçim sözler? Ne demek şimdi esas evlat? O oğlumsa sen de benim küçük kızımsın. Narim fidanımsın benim. Ama hiç öyle davranmadın ki baba. Hep abimden bir şeyler bekledin. Seni gururlandıran hep onun yaptıklarıydı. Benimle de gurur duyabileceğini hiç düşünmedin. Yavrum ben... ...ben seninle her zaman gurur duydum. Öyle mi dersin? Yıllardır getirdiğim takdirnamelere şöyle bir göz ucuyla baktın. Oysa abimin zayıf dolu karnelerini en küçük ayrıntısına kadar incelerdin. Bir kez bile kızım okuyacak, doktor olacak dediğini duymadım. <gülüyor> Baba, bunları seni üzmek için söylemiyorum. Lütfen abimle konuş. Bu kadar umut bağladığın oğlunun hayatını mahvetmesine izin verme. İnan bana okulu bırakırsa sen ondan daha fazla üzülürsün. Ve ben senin üzülmeni istemiyorum. Hanım, neler oluyor bu çocukları? <gülüyor> Önce oğlan şimdi kız. Canan. Canan'ın neler diyor böyle. Bir baba evlatları arasında hiç ayrım yapabilir mi? Öl de öleyim kızım. Ben sadece... Yani o erkek çocuğu... Daha çok sevmek değil asla ama öyledir. Öyle gördük büyüklerimizden. Ne bileyim. Böyle şeyler erkek çocuklardan beklenir. Yoksa seni sevmez olur muyum kızım? Nazlı Fidan'ım benim. Hı? Hanım. Ben bir yerde hata yaptım ama nerede? İşte durum bu Recep Bey. Sizin böyle bir şeyden haberinizin olması gerektiğini düşündüm. Sizce bu durumda ne yapmam gerekiyor öğretmen hanım? Çocuğunuz üniversiteyi kazandı Recep Bey. Yalnız sizin istediğiniz bölümleri değil de kendi istediklerini kazandılar. Dilerseniz onlara engel olabilirsiniz. Bu size ne kazandırır bilemem. Ama kaybettireceği şeyi çok iyi biliyorum. Çocuklarınız. Onları istedikleri okullara göndermezseniz çocuklarınızı kaybedersiniz. Ben bugüne kadar sadece çocuklarım için yaşadım öğretmen hanım. Ama onların birer birey olduğunu yeni fark ediyorum. Bizim kopyamız değillermiş. Sadece sevmek yetmiyormuş. Çocukları anlamak da lazımmış. Hı, biliyor musunuz? Canan ve Serkan çok şanslılar. Çünkü sizin gibi bir babaları var. <gülüyor> Umarım bazı şeyler için geç kalmamışımdır. Şimdi bu çocuklar e, size üniversiteyi kazandıklarını söylemeye korkuyor bu yüzden de sanırım size küçük bir oyun oynayacaklar. Ama bunu ben size söylemedim ha. Siz de duymadınız anlaştık mı? Anne enginar dolması da yapmışsın. Aşk olsun sana ben istesem yapmazsın ama. Bana bak. <gülüyor> Başlama gene beni daha az <gülüyor> seviyorsunuz diye. Kaç gündür canımı çıkardın zaten. Yapmadığım yemek kalmadı ayol. A ama sen de başka türlü yumurtalı sarmaşık yapmazdın ki. Aa, sadece yumurtalı sarmaşık öyle mi? Börülce salatası, lor, kurabiyeleri, İzmir, köfte. Ayol manisa kebabı bile ya yaptırdı. kız yine atışmaya başladınız. Bu sefer konu <gülüyor> ne? Ama konunun ne önemi var? Yaratır bu senin kızın. <gülüyor> Bak bir tane ters laf ederse gözünün yaşına bakmam. Dayısına da güvenmesin... ...hani onun yanında laf edemem diye... ...ileri geri konuşmaya kalkarsa... Ya ...canım niye ileri geri konuşsun... ...af dilemek isteyen kendisi... ...elini öpüp barışmak istiyor... ...sen merak etme be, ben, ...ben iyice konuştum... ...çok pişman biliyor musun... ...babamı çok kırdım... ...beni affetmezse... ...ben de kendimi ömür boyu affetmem diyor bey... ...bana bak sen gitmedin değil mi onu ikna etmeye... ...hayır... Hay ...ay kaç kez söyleyeceğim... ...kendisi aradı... ...biz çocuklarımızı iyi yetiştirdik diyorum... ...inanmıyorsun... <gülüyor> ...delikanlıyorduk işte... ...bir cahillik etti, asiyle işte... ...şimdi sonra oturup düşününce pişman oldum... ...sen çocuklarına hata yapınca... ...üzür dilenmesi gerektiğini öğretmiştin Recep Bey... ha işte oğlun da şimdi bunu yapıyor... ...iştiyse o kadarını öğretebilmişim... ...ama benim de öğrenmem gereken o kadar çok şey varmış ki... ...aslında oğlan da kötü bir şey yapmadı hanım... ...ne olmuş yani topa oynuyorsa... ...ben ha. de çok ileri gittim canım... ...koca delikanlı olmuş adama... ...kalktım tokat attım. Ya, her ne olduysa oldu. Artık sen de fazla üzerine gitmezsin. Ha? Ama öyle okulu bırakacağım falan derse... ...külahları değişiriz. Aa, yok babacım yok öyle bir şey yok. Hatta bu konuda sana bir sürprizi bile var. Nasıl yok? Sen demedin mi okulu bırakacakmış da... İstanbul'a gidecekmiş de... Ne, ...ne sürpriziymiş bu böyle? Ee, aa, ah, abimler geldi, geldi. geldi. Aa, aa, Abicim hoş geldin Kızım, Dur dur <gülüyor> içeri geçelim Bilesi, orası, orası, abi. Anne baba bakın kimler geldi Hoş geldiniz Hoş geldiniz hoş geçin, geldin Mustafa. geçin şöyle hoş, genişte, hoş, rahat, rahat. Ha. Ee, Ben de bir emanetiniz vardı Onu getirdim Hoş kalsaydı da başımızın üstünde yeri var ama O babamın elini öpüp af dilemem lazım dedi Serkan küçüklüğünü bilip özür diliyor. Ee, sana da büyüklüğünü gösterip affetmek düşer enişte. Baba... ...biliyorum çok kötü şeyler söyledim. İstersen beni döv ne yaparsan haklısın. Ama söylediklerimin içinde bir şey vardı ki o doğruydu baba. Seninle gurur duyduğum doğruydu. Elini öpmeme izin verir misin? Oğlum... <gülüyor> Affet beni baba... Ne kadar dramatik bir sahne. Bir daha bu evden... ...ancak evlenip kendi evini açtığın zaman çıkacaksın. Söz mü? Söz baba. Ama bir nedenle daha evden ayrılabilirim. Hmm. Yine bir... ...yine bir şey yumurtlayacaktım senin oğlan. Ben bu yıl liseyi bitiriyorum artık. Hem de bütünlemeye bile kalmadı. Oh. Üstelik de... ...üniversiteyi kazandım baba. <gülüyor> ne? Gerçekten mi? Aman Allah. Bu oğlan üniversiteyi mi kazandı ya? Gerçi senin arzu ettiğim bölüm değil ama... <gülüyor> Yoksa Manisa Spor Akademisi'ni mi kazandı? Ama sen nereden biliyorsun? He? Canan sen söyledin değil mi? A Ağzında baklar ıslanmıyor a be hayır, kızım. Hayır, hayır ben bir şey söylemedim. He, bir iş yapacaksan hakkıyla yapacaksın diye öğretmedim mi ben size? Senin tek istediğinin sporla uğraşmak olduğunu ezelden beri biliyorum oğlum. Ama bu işi hakkıyla yapman için zorladım seni o kadar. ...cahil bir sporcu olmanı istemedim. Bak, şimdi okumuş... ...bir sporcu olacaksın. Aa, lafı çevirmede babamın üzerine yokmuş da... ...biz farkına varamamışız. çekmişiz belli oldu. <gülüyor> Sen şimdi okulu... ...dört yılda bitirmeye bak. Üniversitede, de liseye benzetirsen... ...delikanlılık falan dinlemem... ...kulaklarından tavana asarım seni. <gülüyor> Sen istesen bile uzatamam baba. Çünkü planlarım var. Sözleşmem var. <gülüyor> ne sözleşmesi... Altay'ın paf takımına transfer oldum baba. Hem de oldukça iyi bir ücrete. Aysel hocanın geldiği gün onu söyleyecektim ama olmadı. Ee, hanım bu koca olan ciddi ciddi futbolcumu oldu yani şimdi. Artık gece yarılarına kadar mesaiye kalman gerekmiyor baba. Hatta birkaç yıl sonra belki hiç çalışman gerekmeyecek. Antrenörüm fazla uzun sürmez. İstanbul takımları kapar seni diyor. Bir dakika bir dakika. Niye İstanbul takımları kapıyormuş seni? İzmir'deki kulüplerin suyu çıktı? Kal işte 6 ayda. Ay sana sahip çıkan insanları bırakmak mertliğe sağır mı? Hem İzmirlisin sen oğlum. Ne işin var başka şehirde? Ç çok istiyorsan Göztepe'ye git. Karşıyaka'ya git. Hiç olmadı başka bir Ege takımına Anam. git. Hanım. İzmir'i ne kadar seviyor musun sen? <gülüyor> ya futbol etiğine ne demeli baba? E... Sözleşme demiştin. Nasıl bir sözleşme bu? İki yıllık baba. Toplu para aldım. Al. Banka cüzdanı burada. İkimiz adına ortak yatırdım. Hem de maç başına ücret alacağım. İşler tıkırında anlayacaksın. Bu haylaz oğlun nihayet bir baltaya sap oluyor baba. Eğer sen de izin verirsen tabii. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Doğru bildiğin yoldan şaşmadığın için. Bunu düzgün bir şekilde yaptığın için. ...seninle gurur duyuyorum... ...doktor olamadım ama... ...hoppala... <gülüyor> <gülüyor> ...senden doktor olmanı isteyen mi var... ...benim kızım alasından doktor olacak... ...giyecek beyaz önlüğünü... ...baba işte diplomam diyecek... ...bakın işte o gün var ya... ...herkese çay ısmarlayacağım... ...diplomayı eline alsın kızım... ...herkese benden duble çay... ...yanında da kumru... Şöyle peyniri, yeşil biberi bol Oo. bir konu. <gülüyor> enişte enişte. Biz kalabalık bir sülaleyiz. Bak bir aylığını bırakırsın masada. Ya, İsterse ya. iki aylığım gitsin. <gülüyor> durun durun durun. Kumruların peyniri Halis İzmir tulumu olacak. Aslan babam. Kızım doktor çıksın da. Bir yıllık maaşım kızıma feda olsun. Canım mu oğul. kızım. Yazan: Turgut Önder. Yöneten: Kıvanç Nalça. Efektör: Ersin Temel. Oğlum bu kızım mı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyici.